İki dinci de bu konuda samimi iseler ben inanıyorum ki Allah Celle Celaluhu onlara bu konuda yardım edecek. Allah razı